Fil suresi Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla Rabbinin fil halkına ne yaptığını görmedin mi? Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? Onların üzerine sürü sürü kuşlar göndermişti. Onlara çamurdan sertleşmiş taşlar atıyorlardı. Böylece onları yenilmiş ekin tarlası gibi yapmıştı.